Her şey yazın. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu hafta 3. toplantımızı yapacağız. Geçen hafta e, ara vermiştik, Konya'daydık biz. En son toplantımızda e, varlık mertebelerini incelemiştik. Bu haftada karşılığında nefs mertebelerini e, konuşuyoruz demiştik. E, nefsi aslında en kolay herhalde benlik ya da ben diye tanımlayabiliriz. Fakat Şimdi bu nefs mertebelerini incelerken de göreceğiz. Nefs aslında sandığımızdan daha dinamik bir şey. Onun için de içinde bulunan anın beni diye tanımlamak sanki daha uygun nefs için. Yani o an içinde bulunduğumuz anın benliği ya da o an içinde bulunduğum andaki kendim. Şimdi buradan şöyle bir noktaya gidiyoruz. Tabii geçen her an Ve her birim zamanda yeni bir an geldikçe aslında yeni bir ben geliyor. Dolayısıyla da aslında nefs de o açıdan baktığımızda sürekli başka bir hale dönüşüyor. Onun için de nefs, nefsin şey yapılması, eğitilmesi, nefs mertebeleri önem kazanıyor. Biz bunu aslında Heraklitos'tan biliyoruz mesela. Hani bilirsiniz hiç kimse aynı nehirde iki kere yıkanmaz diye bir laf var. Burada daha ziyade biz genelde e, necrin sürekli bir hareket halinde, yakışkanlık halinde olduğundan dolayı aynı noktaya bir daha girsem bile aynısı olmayacağı için aynısı da ya da aynı ırmakta yıkanmamış olacağım diye yorumluyoruz. Bunun aynı zamanda bir başka yorumu daha var. Onu da bu Arjantinli yazar Borges'in bir konferansında e, ifade ettiği bir şey bu. Su durağı bile olsa biz değiştiğimiz için gene aslında aynı yerde iki kere yıkanamayız. Çünkü başka bir zaman gidip aynı noktadan duran sudan yıkanıyor olsak bile gittiğimiz başka bir zamandaki ben, o eski ilk yıkanan benle aynı olmayacağı için. Dolayısıyla da orada iki türlü bir dinamiklik var. Hem her şey akıp geçiyor hem de ben de aynı şekilde değişmekte. Nefs mertebelerine gelmeden önce biraz da hatırlatma açısından bir önceki toplantıdaki varlık mertebelerini hatırlamamızda fayda var. Çünkü ilk baştaki, ilk toplantımızda da söylediğimiz gibi bu tüme varım ve tümden gelim kavramı bu konularda çok önemli. Ee, varlık mertebelerini hatırlarsanız 7 mertebe vardı e, yedili yapıda. Hiçbir şeyi tanımlayamadığınız billaha tayin mertebesi vardı. Orada Allah'a, Allah adıyla bile hitap edemiyor O diye diyebiliyorduk ancak hu kelimesi vardı. Ondan sonra iki tane... E, mertebe geliyordu, tayin-i evvel ve tayin-i sani diye. Ondan sonra da e, ruhlar alemi, emsal alemi, cisim alemi ve e, insanın ortaya çıkması şeklinde geliyor. Bu yedili mertebede e, kritik olan şeylerden biri, ilk, e, o la tayinden sonraki ilk oluşan tayin-i evvel mertebesi, aynı zamanda mesela hakikati Muhammedi de denen bir mertebe, yani Muhammed hakikati. Hakikatlerin hakikati. Buradan da aslında şu e, hadis açısından değerlendirildiğinde önem kazanıyor bu. E, ben diyor Hz. Peygamber, e, daha Adem yaratılmadan önce peygamberdim. Şimdi bunu fizyolojik ya da şey olarak baktığımız zaman işte 6. yüzyılda doğmuş, e, 7. yüzyılda ölmüş bir insan olarak baktığımızda nasıl oluyor bu? Hiçbir şey yaratılmadan önce, ilk insan bile yaratılmadan önce sen nasıl peygamberdin? Sufiler bunu bu şekilde yorumluyorlar. Yani işin bir fizyolojik, biyolojik Muhammed'i var, o tarihte doğmuş, ölmüş. Bir de kozmik Muhammed var ki Tanrı ilk bilinmek isteme arzusundan sonra ilk yarattığı varlık tecellisi seviyesinde, yani o tayin evvel seviyesinde aslında daha sonra oluşacak her şeyin nüvesini onun içine tek bir monoblok şeklinde koyuyor. İşte ona biz e, ya da Sufiler e, Muhammed hakikati diyorlar ya işte levhul, mahfuz ya da ilk akıl dediğimiz şeyler hep o seviye e, tekabül ediyor. Bu yedili muhabbet e, mertebenin en alt seviyesine geldiğimizde e, bu insan, e, insanın ortaya çıkması. Yani mertebeyi e, ezeceğimden sonra mertebeyi insanı kamil deniyor buna. Şimdi burada da ilginç bir tespit var, onu yapmakta fayda var yedinci seviyede, en az seviyede cisimlerin de, cisim aleminin de altında ilk insan oluştuğunda ve insanlar oluştuğunda buna kamil insan mertebesi deniyor. Şimdi niye kamil insan mertebesi? Biz zaten hani kamil insan olmak istemiyor muyuz? Sufiler açısından baktığımızda. Burada da temel tespit şu. İnsanın bu nefsini terbiye ederek geçeceği, bütün o kapıların, bütün o mertebelerin sonucunda ulaşacağı nihai hedef Yani kamil insan şeyi aslında bütün insanda nübe olarak içinde var. İnsan sadece bunu nasıl ortaya çıkaracağını dilemiyor. Dolayısıyla da aslında dışarıdan alarak edineceği bir şey olarak değil de içindeki bir şeyi ortaya çıkarma süreci olarak nefs mertebelerini değerlendiriyor. O nedenle de varlık mertebeleri oluşurken en sonuncu 7. seviye oluştuğundaki insan ortaya çıkan insan aslında nefsini terbiye ederek ulaşacağı en üst seviyeyi e, potansiyel olarak içinde taşıyor. Ama bunu nasıl ortaya çıkaracağını bilemiyor. Nefs mertebeleri aslında işte bu potansiyelin ortaya çıkmasını sağlayan mertebeler olarak değerlendiriliyor. Şimdi burada e, nefs mertebeleri ve nefsin terbiyesi konusunda da temel bir şey e, anımsamımızda fayda var. Bunların hiçbirini sufiler yok. Önce bir teori olarak ortaya atıp daha sonra da bunları desteklemek üzere e, ayetlere bakmıyorlar ya da hadislere bakmıyorlar. Tersten aslında hadislere, ayetlere ve hadislere bakıyorlar ve oradan diyorlar ki nefsi terbiye etmek lazım. Ondan sonra da nefsin şöyle şöyle mertebeleri olabilir. Bunların hepsini şimdi mertebelere tek tek bakarken de göreceğiz. Ayetten bakarak ya da hadisten bakarak tespit ediyorlar. Mesela tüm bu niyet nefsi terbiye etmesi gerekiyor. Tüm bu şeyin e, yolculuğun başında birkaç tane hadis var. En temeli, kendini bilen Rabbini bilir. Dikkat ederseniz tersi değil. Rabbini bilen, bilen kendini bilir değil. Kendini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla da durup düşünüyorlar. Demek ki kritik olan şey kendini bilmekle ilgili. Kendini bilmek nasıl olabilir? Oradan nefsi Diyoruz, nefse yöneliyorlar. Ve nefsle ilgili pek çok ayet var zaten. Bunları da dikkate alarak nefse odaklanıyorlar. Bir başkası ölmeden önce ölünüz. Bu da bir hadis. Şimdi bunu da düşünüyorlar. Buradan ne demek isteniyor diye. Ve şuna geliyorlar. Öldüğümüz zaman ne olacak fizyolojik olarak? İşte öte dünyaya geçeceğiz. Allah'la bir olacağız. Allah'ın huzuruna çıkacağız vesaire. Peki diyorlar biz sanki ölmüş gibi yaşarken öldükten sonra olabilecek şeyleri tahayyül etsek kafamızda neler olabileceğini tatbik etsek acaba ne olur? Yani öte dünyadaki yaşamı acaba burada yeniden canlandırabilir miyiz? Simülasyonunu yapabilir miyiz? Buradan yola çıkarak gene nefs mertebelerine tek tek tespit edip e, idrak ediyorlar. Onun içinde mesela bazı şeylerde seviyelerde şeyler var. Yani ölü gibi davran, ölü gibi ol gibi e, tavsiyeler var. Onun da aslında ucu buraya dayanıyor. Aslında yaptıkları, Hani öldükten sonra öte tarafa daha hazırlıklı gitmek diye belki yorumlayabiliriz. Burada tabii hep şey kavramlarıyla e, zahirde çelişiyor gibi görünebilir. Yani hani cennet vardı, cehennem vardı, huriler vardı, şu vardı, bu vardı, bunlar nereden çıktı? Şimdi aslında o kavramlar da sembolik olarak... E, derinlemesini belki dini, Allah'ı vesaireyi e, idrak edemeyen insanların kendi kafasına tahayyül edebileceği olumlu şeyler. Yani hani Yunus'un bana seni gerek seni dediğinde talep ettiği şey neyse, e, herhangi bir insanın da işte öldüğüm zaman bu iler olacak, şarap olacak, şu olacak, bu olacak şeyi nihayette aynı kapıya çıkıyor. Aksi takdirde hani biraz fazla Sayın şeyine geliyor, yorumuna geliyor değil mi hani? O tarafta bu işler varsa işte uğriler, şunlar bunlar varsa hani orası farklı bir dünya. Hani burada şöyle düşünün. Adam 60 sene boyunca hep işte namazında, niyazında bilmem nesinde bunu için yapıyor? Abi dur sabredelim. Öte tarafta haşta fişne var. Yani bu çok <gülüyor> ilişkili bir şey. Uğri <gülüyor> <Olay> var. <gülüyor> Onun hatta ilginç şeyleri de var. İşte kaç tane verilecek, ne olacak, ne verecek evet. falan diye. Biraz <gülüyor> şafsataya gülüyor herhalde. Yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi e, dediğim gibi tümden gelerek bunların hepsi ortaya çıkarılmış durumda. Şimdi bu tümden gelin kavramı e, ya bu neden öyle, neden böyle diye sorduğumuz soruların pek çoğuna vermemiz gereken bir cevap aslında. Yani tümden geldiği, ya bu böyle hani e, temel iki dayanağı Kur'an ve hadislere baktığımızda böyle şeyler olduğu için böyle diye açıklıyoruz. Tüme varım mantığında baktığımızda, yani daha beşeri dünya tümevarım gidiyor biliyorsunuz. Yani bir bilim, pozitif bilimlere baktığımızda genellikle e, bilinmeze doğru bir yolculuğu var. Fakat aslında tüme varımın da kendisini incelediğimizde aslında minik tümden gelimler olduğunu tespit edebiliriz. Mesela diyelim ki bir akademik araştırmayı düşünün, bir doçent. ...ya da doktorasını yapan bir kişi ya da bir profesör... ...uzmanlık ile ilgili... ...bir araştırma yapıyor. Çoğunlukla şöyle bir şey oluyor değil mi? Önce bir tezi oluyor... ...daha sonra o tezini desteklemek üzere... ...bilimsel olarak kabul edebilecek metotlarla... ...verileri topluyor, bunları değerlendiriyor... ...gözlem yapıyor, deney yapıyor vesaire... ...ve sonucunda da o tezini... ...ispatlamaya çalışıyor. Şimdi başlangıçta ortada hiçbir şey yokken... ...bir tezinin olması aslında sıçrayabileceği uzaklıktaki bir noktaya bir şey dikip, ondan sonra oradan geriye doğru gelmesi. Aslında oradan tümden geliyor. Sadece iki adım ya da iki metre ileriye onu dikmiş oluyor ve geri geliyor. Şimdi burada aslında şeyi de bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu bana ilginç geldi. Ee, bazılarınızla daha önce bunu konuşmuştuk ama tefekkür kavramı. Tefekkürü biz derin düşünce olarak basitçe açıklıyoruz. Fakat tefekkür Ee, özellikle sufiler açısından bakıldığında birkaç aşamadan oluşan farklı bir düşünme ve değerlendirme kaldı. Bu birkaç aşamadan oluşuyor. Dört aşaması var. Önce tezekkülden başlıyor. Tezekkül aslında zaten bildiğimiz şeyleri anımsamak. Yani zikir kelimesi de mesela aynı kökten geliyor. Zikretmek de anmak, hatırlamak, anımsamak. Tezekkür de Elimizde olan bilgileri anımsamak. Ondan sonra tedebbül geliyor. Tedebbülde ise ulaşmak istediğimiz bir şey var. Yani o bilimsel çalışma o metaforuna gidersek önce koyduğumuz tez. İleriye doğru ben bir noktaya doğru gitmek istiyorum. Nereye doğru gideceğimi araştırıyorum. Şu noktaya gitmek istiyorum diyorum. Ondan sonra ikisi arasındaki mesafeyi bağlamam gerekiyor. Bildiklerim var. Bir de bilmek isteyeceğim ya da doğru olduğunu ispat etmek isteyeceğim bir şey var. Mevcut var, gelecek var. Bu ikisini bağlamaya çalışıyorum. Buna tahakkul deniyor. Tahakkul da akletmek. Akıl, birbirine bağlamak. Bunu mevcutla ilerideki e, koyduğum, e, diyelim ki şeyi, çizdiğim noktayı birbirine bağlamaya çalışıyorum. Eğer bunu başarabilirsem mevcutla mevcudumu biraz daha genişletmiş oluyorum o ileriye diktiğim şey, yani tezmi ispatlamış oluyorum. Artık o tez ispatlandığı zaman e, bilinenler kümesinin içine girmiş oluyor. Ve bilinenler kümesi biraz daha büyümüş oluyor. Buna da tefakkuh deniyor. Tefakkuh böyle gül gibi açılmak, hani gülün tomurcundan böyle açılır ya. Onun kelime anlamı tefakkuh. Yani bildiğim şeyler biraz daha açılmış oluyor. İşte bu dört aşamanın tamamına tefekkür deniyor. Tefekküre dalmak dediğimizde, tefekküre girmek dediğimizde aslında ya işte o hal ve çile süreçte dediğimizde temel şey bu. Mevcutlarını önce bir hatırlıyorsun Ondan sonra bir yere doğru ulaşmaya çalışıyorsun. Evet. Ve bunu eğer bağlayabilirsen mevcudunu biraz daha genişletmiş oluyorsun. Çok özür diliyorum. Evet. Tezekkün te ikincisi te te neydi? Tedebbül. Tedebbül. Pakul ve pakul. Kapı Yok yok değil mi? Şimdi e, bu sabahta Whatsapp'tan gönderdiğim şey de Bu kim O yedi varlık mertebesini biz nüzül süreci diyordu, diyoruz. Nüzül yani iniş. Tenezzül kelimesi de oradan geliyor. Yani aslında Allah'ın tenezzül etmesi. E, aslında bunların hiçbirine ihtiyacı yoktu. Ama bunları zaten Kemal'in bir göstergesi olarak bir bereket şeklinde değerlendiriyoruz biz. Ve bunları yarattı. Niye yarattı? Çünkü bilinmek istedi Önce kendi bünyesinde iki aşama geçti. tayin evvel ve tayin-i sani diye. Önce varlık tecellisini yarattı. Bütün isimleri, bütün sıfatları yarattı. Ondan sonra da işte ruhlar alemi, cisim alemi vesaire bu şekilde, misal alemi bu şekilde aşağı gelerek bütün alemler yaratıldı. Aslında bütün alemler sonuçta o ilk yaratılan isimlerden, sıfatlardan ya da fiillerden kendilerine şey bulabiliyorlar, işaret bulabiliyorlar. Bunun tersine de biz uruç diyoruz. Yani yükselme. Miraç kelimesi de oradan geliyor. İşte bu miraç diyebileceğimiz yükselme yolculuğu ya da seyri sülük dediğimiz şey aslında nefsin terbiyelerinden geçiyor. Dolayısıyla varlık mertebeleri uruçu e, nüzülü oluşturuyor. E, tenezzülü. Nefs mertebeleri de yükselişte uruçu oluşturuyor. Yani miraç. Nefs mertebeleri de yedi bölümden oluşuyor. 7 i̇şte her zaman karşımıza çıkıyor sürekli evet. olarak. Önce isimlerini şey yapalım. İlk nefs mertebesi, nefsi emmare. Emmare, iki m ile yazılıyor. Yani emredici nefs. İkincisi, nefsi levvame. Yani kınayıcı nefs. Üçüncüsü nefs-i mühime, yani ilham eden, ilham edici ilham veren nefs. Dördüncüsü nefs-i mutmâine, tatmin olmuş nefs. Beşincisi nefs-i râziye ya da râdiye de deniyor. Râzi olmuş nefs. Altıncısı nefsi raziye ya da radiye de deniyor. Razı olunmuş nefs. Yedincisi de nefsi kamile, kamil, olgun nefs. Eşlav da aynı mı? Bir Marzi. nefsi raziye, bir razı olan nefs. Razı olan nefs. E, altıncısı nefsi Marzi. Marzi. marziye, razı olunan nefs razı olan ve olan, olunan e, kavram burada önemli. 5 seviye yani razı ol, olmak e, evet. kişinin Allah'tan razı olması. Evet. Altıncısı Allah'ın kişiden razı olması. Razı olmalı. Evet. Bu aslında çok ilginç bir şey. Evet. Biz mesela birisi bize bir iyilik yaptığında ya da bir başımıza iyi bir şey geldiğinde karşımızdaki kişiye teşekkür ederiz. Şükranlarımızı sunarız. Ama eskiden Hala da, da kullanılır bu. Allah senden razı olsun denir. Allah senden razı olsun demek aslında burada çok önemli bir seviyeye işaret ediyor. Allah'ın senden razı olması yani razı olunan nef seviyesine gelmek en üst seviyenin bir altına kadar gelmek demek. Yani altıncı seviyeye kadar gelmek demek. Evet. Çok, çok basit bir şey ama <gülüyor> ne kadar aslında değerli ve ne kadar üst seviyede bir kavram bu. Allah'ın bir kulundan razı olması bir cevabı bende senden de razı olsun deriz. Evet, evet. evet. Ama bunun da ilginç bir şey var ki hani kendini bilen, Rabbini bilir şeyinde olduğu gibi sürecinde önce sen kişi olarak Allah'tan razı oluyorsun. Sonra Allah senden razı oluyor. Bu da çok önemli. Buradaki nüansları şimdi göreceğiz. Ee, tahmin edebileceğiniz gibi bu nefs mertebeleri e, varlık mertebeleriyle birebir karşılıklı eşleşiyor. O grafikte de var. İşte en az seviyedeki diyelim nevse, emmare e, potansiyel kamil insan seviyesine şey yapıyor. Levvame'ye gelince yani kınayıcı o e, işte cisim alemine denk, denk geliyor. Mühime'ye gidince işte o misal alemine çıkıyor. Mutmayne'ye gidince ruhlar alemine çıkıyor. Şimdi bu ilk 4 e, kendi içinde önemli bir şey süreç. 5-6-7 yani razı olmak, razı olunmak ve kamil olmak da Allah'ın direkt kendi süreçleriyle ilgili tayin-i sani, tayin-i eva ve la tayin seviyelerine denk geliyor. Burada mesela bazı sufiler diyorlar ki bir kişi herhangi bir tarikata bile girmeden bu nefs mertebelerinin dördüncüsüne kadar gelebilir. Eğer çok kendisine şey yaparsa, çalışırsa, evet. ederse. Yani nefsi mutmâineye kadar e, tatmin olmuş nefse kadar gelebilir. Ama ondan sonra işte nefsi râziye vs. 5 6 da o seviyelere çıkmak illaki ki tasavvufi anlamda bir tarikat sürecine, bir tarikat eğiline ee, tabi olmayı gerektirir. İlla gerektir gerektirir. Çoğunlukla zaten öneriden daha birinciden itibaren yani nefse emmaneden itibaren bir tarikat sürecine girmek. Şimdi burada hemen bir parantiz açıp şeyi de hatırlamakta fayda var. Hani fenafillah makamı diyoruz. Yani Allah'ta yok olma makamı. Ondan önce aslında iki makam daha var. Örne, ilki fena fi şeyh, yani şeyhte yok olma. Ondan sonra da fena fi resul de yani peygamber de yok olma. Mesela Allah'ta yok olmadan önce, önce kendini şeyhine vakfediyorsun. Yani daha bu nefsin birinci aşamalarındayken bir tarikat sürecine girdiğinde, e, şeyh sana ne derse onu yapıyorsun. İstisnasız, hiçbir istisnası yok bunun. Yani şeyhe teslim oluyorsun, şeyhte kendini yok ediyorsun. Ama şeyh de aslında bir insan Haydere'ye doğru gittikçe şeyhinle de beraberliğin devam ediyor ama bu sefer daha bilgin aracın genişlediği için daha peygamberin işte hadisleriyle vesairesiyle onun ona teslim oluyorsun. Onda kendini yok etmeye çalışıyorsun. Onun bütün hadislerini, sünnetlerini tatbik ediyorsun vesaire. Daha da seviye üst seviyeye çıktığında fena filah makamında Allah'ta kendini yok ediyorsun. Allah'ta yok oluyorsun. Ama fena filah makamı bu 7 seviyeli mert nefs mertebelerinin en üst mertebesi değil. Fena makamı Allah'tan razı olduğumuz 5 seviyedeki e, e, makam. 7 makama geldiğimizde beka billah oluyor. Yani Allah'ta baki kalmak oluyor. Şimdi burada e, demiştim ki gene tümden gelin var. Yani bütün bu şeyleri, e, nefs mertebelerini su Kur'an'dan çıkarmışlar. Şimdi direkt bunların ilgili şeylerini okuyacağım ayetlerini okuyacağım. Mesela nefsi emmare, yani e, emreden nefsi. Önce kısaca bir açıklayalım. Emreden nefs demek insana nefsinin sürekli kötü şeyleri yapmayı emretmesi. Kötünün e, tanımı da dini kurallara uymayan anlamında değerlendirelim. Yani mesela işte her şeyi istemek, ne bileyim şehvet düşkünü olmak, çok yemek, çok tembellik yapmak, vesaire, aklınıza gelebilecek bu kategorideki bütün olumsuz şeyleri Nefs hiçbir istisna kabul etmeden emrediyor ve kişi bütün o taleplerin esiri durumunda. Ondan bir türlü kendisini alamıyor. Sürekli nefsini neyi emrederse kişi onu yapıyor. Şimdi bu ilginç bir şey, Yusuf suresinin 53. ayeti bu. Buradaki şeyden okuyayım. Yusuf suresi bildiğiniz Hazreti Yusuf, mitolojik e, şeydeki de, e, edebiyattaki de Yusuf ile Züleyha hikayesi. Yusuf biliyorsunuz güzelliğiyle ünlü bir peygamber. Züleyha da Yusuf'un yaşadığı şehrin kralının karısı. Züleyha bununla birlikte olmak istiyor ama Yusuf e, buna yanaşmıyor. Eee başlar bir sürü badireler geliyor vesaire. Kadınlar da Züleyha'yı şey yapıyorlar. Eee kınıyorlar, yargılıyorlar. Sen evli bir kadınsın, gittin bir tane hapiste yatan şeye aşık oldun falan. O kadar güzel ki diyor ben senin güzelliğini göstereceğim. Bir gün bütün kadınları davet ediyor böyle. Onlar işte meyve yerlerken ellerinde bıçak meyve soyarlarken Yusuf'a bir, bir vesileyle oradan böyle geçiriyor e, odanın oradan. E, kadınlar bunu bir görüyorlar. Dilleri tutuluyor. Sonra bir bakıyorlar ki meyve soyarken emeersel ile kesmişler. O kadar şey olmuş. Şimdi bununla ilgili ayetlerin hikayemi anlatıldığı bölüm burası. Birkaç ayet şey geriden okuyayım. <gülüyor> 51'den başlıyorum. Kral dedi, Yusuf'un nefsinden murat almak istediğinizde derdiniz neydi? Kadınlara soruyor. Kadınlar dediler ki, Allah şahit. Biz onun hiçbir kötülüğünü bilmiyoruz. Aziz'in karısı Züleyha dedi ki, işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla gönül eğlendirmek istemiştim. O özü sözü doğru bir insanlardandı. 52 Gerçeği söylüyorum ki, kadın hala söylemeye devam ediyor. Yusuf, riyabında ona hainlik etmediğimi, Allah'ın hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmayacağını bilsin. Şimdi burası işte. Yine kadın devam ediyor söylemeye. Nefsimi ak bak gösteremem. Çünkü nefs, Rabbinin merhamet ettiği durumlar hariç, olanca gücüyle kötülüğü emreder. Emmane lafı burada geçiyor. Kötülüğü emreder. Ama Rabbim çok afrezi, çok esirgecidir. Şimdi bu ayeti baz alarak diyorlar ki, nefsin en alt seviyesi, hiçbir eğitim almamış nefsin şeyi, kötülüğü emredici nefstir. Nefsi emmarek. Şimdi burada şöyle de bir format var. O grafikte de yer yani oldukça altında yazmaya çalıştım. Her nefs seviyesinde, bu sonuçta bir tarikat süreci, değişik şeyler var. Mesela her farklı mertebede şey o seviyede olan müride belli bir zikir kelimesi söylüyor. Sen diyor bu seviyede bunu zikredeceksin. Mesela nefs-i emmarede bir kişinin zikrettiği şey la ilahe illallah. Sadece la ilahe illallah'ı zikrediyor kişi burada. İlerki şeyler ve diğerlerini de e, söylüyor olacağız. Söyleniyor ki, bu seviyede olan bir kişi tevhid anlayışını la mâbude illallah diye algılar. Yani Allah'tan başka tapılacak bir şey yoktur. Tevhid anlayışı her seviyede aslında farklı farklı kişide tezahür ediyor. En sona geldiğimizde eee Vahdet, vahdet de kesete doğru ulaşacağız. Ama bu seviyede kişi Allah'ı biraz çekirilen, korkulan yani tapınılacak bir şey e, olarak, varlık olarak değerlendiriyor. Şimdi başka açıdan da değerlendirmişler bu nefs mertebelerini. Hani ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin diye e, bilme sürecini üçe görmüştük. E, ilmel yakin daha teorik bilgi sahibi olmaktı. Şimdi bu seviyede de mürit ya da seyrisülük yapan kişi ilmel yakin düzeyinde henüz. Yani daha öğreniyor. Kavramları öğreniyor. Bilgileri teorik olarak öğreniyor. Bir de şöyle ilginç bir şey var. E, her seviye için bir renk kodu verilmiş. Burada e, rüya kavramı çok önemli. Müridin gördüğü rüyalar çok önem verilen bir şey. Çünkü mürit bu tefekkür sürecinde oldukça, işte zikri, la ilahe illallah diye çektikçe ya da sürekli kendini nefsinden korumaya çalıştıkça doğal olarak uykusunda da, bu rüya sürecinde de bu etkilerini görüyor. Mesela deniyor ki, bu seviyedeki bir mürit rüyasında daha mavi renk ağırlıklı görür. Bu diğer seviyelerde renk değişecek. riyazet denen bir kavram da devreye giriyor. Riyazet de aslında nefsin terbiyesinin e, basit bir temel şeyi, e, hali. E, riyazetten kast edilen de kişinin az yemesi, az uyuması, az konuşması ve mümkün olduğunca tefekkür halinde olması, halve ya da çile e, süreçlerini idrak etmesi. Yani halbete girmesi, genişe girin emri ya da çile çekmesi, çileye girmesi. İşte bu az yemek, az konuşmak, az uyumak şeyine genelde riyazet deniyor. Ve tasavvufi eserlere baktığınızda en çok nefs terbiyesiyle ilgili en çok böyle menkıbeleri, sözleri, kavramları hep bu. Nefsi emmareden kurtuluş, yani emreden nefsten kurtulup. İşte daha ilerliye, kınayıcı nefse, kınayan nefse, nefsi levvameye gitme ile ilgili görürsünüz. Daha ileriki şeylerde çok fazla mesela öyle menkıbede, anekdotlar falan yoktur ama hep nefs mertebesi dendiğinde hep bu emmareden, yani emredici nefsten, bu kötülüğü sürekli emreden nefsten bir kişi nasıl kurtulabilir? Onunla ilgili şeyler vardır, öyküler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi mesnevi de geçiyor. Ee, bir tane atlı çölde giderken ya da işte e, bir arazide giderken e, bir ağacın altında uyumakta olan bir adam görüyor. E, görüyor ki bir tane yılan adamın ağzından içeri girmek üzere. Atlıyor, koşuyor hemen onu e, yınalı oradan çıkarmak için ama yapamıyor. Bakıyor yılan adamın içine girdi. Adamı elindeki işte sopayla, güzle vura vura uyandırıyor. Adam Kendine geliyor, şaşırıyor, ne oluyor falan diye. Adamı döve döve kovalıyor. Ee, adam kaçmaya çalışıyor falan, dayak ye, ye, bir elma ağacının altına giriyor. Yerde böyle çürük elmalar var, adam zorla ye onları, ye onları diyor. Zorla o adama çürük elmaları y e yediriyor. Ondan sonra bunu kovalamaya başlıyor. Koş diyor, kaç diyor. Adam koşuyor kanter içinde falan ve tabii midesi bulanıyor, midesi kalkıyor ve kusmaya başlıyor. Kusunca da yedikleriyle birlikte yılanı da çıkarıyor. O adam anlıyor ki, onu deminden beri döv, dövüp kovalamakta olan adam aslında bunu iyi niyetle yapmış, yılanı içinden çıkarmak için yapmış. İşte Mevlana burada diyor ki, e, yılan nefsi emmanedir. E, elinde güzle oradan gelen e, senin şeyhindir. şey seni önce böyle zorla zorlar, e, seni döver, işte e, böyle şeyler yapar. Sen... Sana kötülük yapıyor olduğunu sanırsın şeyhinin. Aslında şeyhinin senin temel amacı senin içindeki o kötü nefsi de kurtulmanı sağlamaktır. Ancak sen oradan kurtulduktan sonra onu anlarsın ki şey aslında senin iyiliğin için sana onları yaptırıyormuş diye böyle bir hikayesi var. 2. seviyeye geldiğimizde burada nefs-i levvame dedik. Nefsi levvame kınayan nefs. Kınayan nefs aslında emredici nefsten çok fazla ayrılmıyor. E, kişi orada da gene nefsinin sesine uyarak e, olumsuz şeyler yapıyor. Fakat burada bir şey var. Kişi de artık şöyle bir şey de uyanıyor. Ya bunu yaptım ama hiç iyi olmak. Yani kendi kendisine kınamaya başlıyor. Hem yapıyor ama hem de kınıyor. Şimdi birinci seviyede hiç öyle bir kınamak ya ayıp oldu, şey oldu öyle bir şey yok. Birinci seviyedeki kişi ne karşısındakinin hakkına hukukuna saygı gösteriyor onun namusuna şerefine onlarda hiçbir şey yok. Bütünüyle kendisi var. Her şey bana. Rabb'e ait bana şeklinde. Evet. Kişi ikinci seviyede olduğunu kendisi kötü nefsinin emrettiği kötü şeyleri yaptıktan sonra ya kötü de oldu bak. Keşke bunu yapmasaydı mı diye Kendisini kınamaya başlarsa gelebiliyor. bir başka şey de eee belli ki bazı kaynaklarda bu geçiyor. Mesela bir şey müridinin levvameye geçtiğini nasıl anlar diye. gene burada rüyalar devreye giriyor. Mesela kişi rüya açısında çayır çimen görürse, akan bir çeşme görürse, böyle sahra falan görürse, bahçe görürse şey sen artık nefsin levvame seviyesine geldin diye yorumluyor. Burada kişi işte hakkın emirlerini de ...kısmen de olsa yerine getirmeye başlıyor. Hakkın emirleri dediğimiz ibadetler diye yorumlayabiliriz bunu. Tamamını yapamıyor olsa bile kısmen bazı şeyleri yapabilir hale geliyor. Ama mesela burada işte süslü giyinmek, Hani insanlar benim met etsin, benim güzel bir şey yaptığımla ilgili konuşsunlar. Bu tür beklentiler içinde olmak kişinin içinde hala var. Şimdi bu kınayan nefsle ilgili ayet de Kıyamet Ayet Suresi'nin ikinci ayeti. Onu bulayım. Şimdi bu Kıyamet Suresi'nde pek çok ayet hayır öyle değil, hayır böyle değil şeklinde bir formatta geçiyor. Birinci ayet diyor ki hayır öyle değil, kıyamet gününe yemin ederim ki. İkinci ayet diyor ki, öyle değil. Kendisini kınayan benliğe de yemin ederim ki. Bu şekilde devam ediyor. Kendisini kınayan benlik benlik kavramını bu ayete atbeliyor Sufiler. Şimdi hani her levelda farklı zikir kelimesi var demiştik. Birinci de la ilahe illallah'tı. Burada Allah kelimesini zikrettiriyor şey, müride. Burada artık la ilahe illallah bırakıyor, sadece Allah diyor. Burada tehdit inancı da kişinin gelişiyor. Başlangıçta Allah'tan başka tapılacak yok. La mavude illallah'tır. Burada la maksude illallah oluyor. Yani Allah'tan başka bir hedef, Allah'tan başka bir maksat yoktur anlamında. Emmanede mavi renkli rüyalarda ağırlık. Burada ise renk sarıya dönüyor. Eğer sarı ağırlıklı şeyler görüyorsa ya da sarı renk görüyorsa gene bu seviyede olduğunun bir göstergesi oluyor. Burada da gene ilmel yakin sürecinde devam ediyorum. Şahıs, yani hala burada daha e, kendisinden bir şeyler tecrübe etmeye başlamış durumda değil. Yani e, aynen yakin duruma gelmiş değil. Daha hala e, bilgiler var ben varım o bilgileri öğrenmeye çalışıyorum gibi bir e, durum var. Şimdi hani demiştik ya, bu ikinci seviyeye gelen bir şeyler yapıyor ama kötü oldu. Bak şunları yapmak diyor, bazı işte ibadetleri yapabilir hale geliyor. Onun için de e, bu seviyedeki e, kişinin haline ''cabs'' ve ''bust'' hali deniyor. ''cabs'' ve ''bust'' Bu ikisi birbiriyle çelişkili. ''cabs'' e, olumsuz, e, verimsiz, bir şey üretememe gibi, bir şey ortaya çıkaramama gibi bir anlam ifade ediyor. Bu hasta kelimeyi biliyoruz kabız olmaktan. İşte kabuz hali, kabuz olma hali. Bazen kabuz hissediyor kendisini, bazen de tam tersi. basit hissediyor. Yani olumlu hissediyor. Bir şeyler üretebilir, bir şeyler verebilir şeklinde hissediyor. Sürekli bir gelgit halinde. Niye? Çünkü nefs bazen aslında şeye kayıyor, kötü bir şey yaptığına koyuyor Bazen ya yaptık ama kötü oldu şeklinde kendini eleştiriyor. Böyle bir e, durum var. gene Allah'a yolculuk süreci devam ediyor Burada her benim başka bir açıdan da bakıldığında makam her 7 seviye birer makam da affedilmiş işte birinci makama şey deniyor saldır makam deniyor nefsin şeyi olan Sine olarak affediliyor i̇şte ikinci makam devamı makamına geldiğinde bu kalp makamı oluyor İşte daha kalp ağırlıklı bir süreç burada karşımıza çıkıyor. gene bu rüya açısından baktığımızda kişi bu sefer bağ bahçe ırmak görmeye başladığında şeye göre yeşil çimen ya da çeşme yerine bu sefer şey bu kişinin artık üçüncü seviyeye geçebileceği konusunda belli bir olduğuna eriştiğini düşünüyor üçüncü seviyenin adı nefsi mülhime yani ilham eden nefs ne ilham ediyor nefs artık iyiliği emrediyor ilham ediyor Yani nelerin iyi olabileceğini kişi artık burada idrak etmeye başlıyor. Dolayısıyla da kötü şeyleri yapmaktan kendini sakınmaya başlıyor. Fakat burada ilginç bir şey var. Nefs hala o emmaredeki sürekli kötü şeyleri yapma sürecindeki o kötülükleri ya da nahoş şeyleri unutmuş değil. Nevvamedeki gibi ara sıra yapmaz oluyor ama içinde hala var oluyor. Şimdi bunu aslında çok pratik, güzel bir örneği size söyleyeceğim. Bu ne olabilir diye düşündüm, aklıma o geldi. Sigarayı bırakma süreci. Hani kişi sigarayı bırakır, der ki 20 senedir sigara içmiyor. Yani o 20 seneyi hala saymış. Hatta bazıları gün gün ay ay falan sayar. Şimdi o açıdan baktığınızda o artık 3. seviyeye gelmiş. Yani 20 senedir sigarayı bırakmış. 20 senedir ağzına bir tane bile koymamış. Ama hala unutamamış. Mutamam. İşte o mülhime sevi seviyesinin güzel bir örneği gibi düşünebiliriz. Demek ki bir öncekinden farkı az da olsa arada bir de olsa artık yapmıyor ama fikir hala ardından çıkmamış. Şimdi bu ilham eden e, nefs ya da mülhime nefsi Şems suresinde 8. ayette geçiyormuş. Onu bulayım. Şimdi burada e, sürekli andolsun formatıyla geliyor ayetler. İşte andolsun güneşe ve ışığın parladığı kuşluk vaktine onu izle izlediğinde aya onu iyice açtığı vakit gündüzlüğe diye geliyor geliyor. 8 ayette diyor ki ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene and olsun Yani iyiliği ve kötülüğü ona ilham edene and olsun İlham eden nefse. Burada da nefsin Belli bir seviyeye geldiğinde iyiliği kötülükten ayırabilecek, iyiliğin artık şunlar iyiliktir, şöyle eylemler iyidir, e, ilham edebilecek bir seviyeye geldiğini işaret etmiş oluyor. Buradaki zikir kelimesi hu. Hani hu komşu deriz ya, oradaki hu. La ilahe illallah'tan başladı, Allah oldu, şimdi hu oldu. Buradaki e, rüyalardaki renk artık kırmızılaşıyor, kızıl. Buradaki hili, Artık kişi önce tapılacak kimse başka ilan yoktur Sonra hedef ya da maksat Allah'tan başka kimse değildi şeklindeydi. Burada artık la mahbube illallah oluyor. Yani sevilecek, aşık olmayacak başka hiçbir şey yok. Sadece Allah var. Mahbub, sevgili anlamında. İşte bu seviyede kişi ilmel yakinden aynel yakine geçiyor. Yani artık Teorik olarak bilgileri öğrenme sürecinden kendinde bunları e, deneyimlemeye başlamış oluyor. Burada da mesela e, atfedilen sıfatlar, sabırlı olması, cömert olması, tevazu sahibi olması, kanaatkar olması gibi e, sıfatları var. Şimdi şey soruyor Müridine. Mürid diyor ki, ya rüyamda denizlerin üzerinde yürüdüğümü gördüm. Havada kuş gibi uçtuğumu gördüm. Meleklerle konuştuğumu gördüm. İşte o zaman şey diyor ki, sen şimdi artık bir seviye daha kat Nefsin mutma iğneye geldi. Yani tatmin olmuş nefs. Dördüncü seviyeye gelmiş oldu. Burada artık zik zikir zikredilen kelime hak oluyor. Buğdan hakka geçiyor ve tevhidi bu seviyeye gelmiş bir mürid artık la mevcudu illallah diye adlılamaya başlıyor. Yani Allah'tan başka bir varlık yoktur. Allah'tan başka bir mevcut yoktur diye. Renk burada kırmızıdan siyah geçiyor. Siyah renkler ağırlık veriyor. Ve buradaki bu seviyedeki bir müridin ruh hali daha ziyade sekir ve savr hali. Bunu da hatırla. Hani ilk dersimizde hatırlatmıştık. Sekir hali Kendinden geçme e, hali, sav hali sürekli kendinde olma hali şeklindeydi. Hatta iki örnek vermiştik. Demiştik ki Besdami sürekli sek halinde, kendinden geçme halinde, esrik bir halde iken, işte Cüneydi Bağdali daha sav halinde, daha böyle ayakları yere basan, daha hep mantıklı şey yapan. Burada bu her iki hali de e, kişi kendinde e, görebiliyor. Burada ise gene güler yüz, tevekkül, teslimiyet, tatlı dil gibi sıfatları bu kişide görebiliyoruz. Yani buradaki tahmin olmuşluk, inanmışlık şeyinden geliyor. Onun için vicdan gelişmiş bir kişi olarak da bu seviyeye gelmiş bir nefsi yorumlayabiliyoruz. Şimdi varlık mertebeleri açısından yeniden hatırladığımızda... Aşağıdan yukarıya doğru dört tane seviyeyi gelmiş oldu. Yani bütün bu alemlerin yaratılmış olduğu mertebeler. Hani kün vardı ya, ol dedi oldu. İşte kün dedikten sonra olan bütün o dört alemi nefs bu seviyeleri aşarak geriye doğru çıkmış oldu. Nefsi mütmaniye gelmiş bir kişi, kün sonra olan bütün alemlerin e, iz düşümündeki nefs mertebesine gelmiş oluyor. Şimdi bundan yukarısı artık Allah'ın kendisiyle ilgili işte varlık tecellisi, isimlerini, sıfatlarını, fiillerini yarattığı seviyeler oluyor. Yani la sani, la e, ta'yuni sani, ta'yuni evvel ve la ta'yuni seviyede tersten gidersek. İşte bunların da nefs seviyesindeki karşılıkları e, razı olan nefs, razı olunan nefs ve Kamil nefs şeklinde, olgun nefs şeklinde gidiyor olacak. İlki nefs-i raziye. Ya da radiye de deniyor buna. Yani radiye de görürseniz bir yerde e, aynısı olduğunu değerlendirebilirsiniz. Buradaki zikredilen kelime hay. Yani her şeye hayat veren. El hay kelimesi e, Allah'ın sıfatlarından. Şimdi burada e, mutmayine ve raziyenin şeylerine bakalım. Ayetlerine. Şimdi burada e, Fej suresi, bu nefs-i mütmahine, nefs-i raziye ve nefs-i marziyede Fej suresinin arka arkaya gelen iki ayeti. Fej suresinin 27. ve 28. ayetleri direkt e, tatmin olmuş nefs, razı olmuş nefs, razı olunan nefs şeylerini arka arkaya açıklıyor. Aynen şöyle, diyor ki 27. E Ey kavuşmuş benlik. Bu yaşamlı gözlükçe ve seyit kavuşmuştan kastı mutmahine benlik. Yani e, tatmin olmuş benlik. Dön. Dön Rabbine. Razı olmuş ve razı edilmiş olarak. Razı olmuş ve razı razı edilmiş olarak. Rabbine dön. İşte razı olmuş olarak ben kastı nevsi raziye. Razı edilmiş ya da razı olunmuş olaraktan kastetildi nevsi maziye gir kullarımın arasında gir cennetime diye bitiyor. İşte bu arka arkaya gelen iki e, ayetteki e, tatmin olmuş benlik, razı olmuş, razı olmamış benlik bu üç seveyi açıklıyor. Burada renk yeşile dönüyor. İşte buradaki şey fena filan mertebesiyle ilişmiş oluyor. Artık kendinden geçmiş oluyor. Ve kendini Allah'ta yok etmiş oluyor. Onun için de fani diyoruz. İşte Bu dört seviye, bütün alemler o kün dedikten sonra olan bütün şeyler e, tamamlandı. Artık Allah'ın sıfatları, fiilleri o, o sürece girildi. Onun için artık kişi Allah'tan başka bir şey olmadığını, kendisinin aslında ayrık bir şey olmadığını idrak etmeye başlıyor. Onun için de burada Allah e, tevhid kavramında hem maksat, hem sevilen, hem e, varlık olarak Allah'a görüyor. Burada işte kişi Allah'a yolculuktan Allah'ta yolculuğa geçti deniyor. Seyri fillah deniyor buna. Daha önce hep seyri illallah geliyordu. Allah'a yolculuk şeklinde. Burada seyri fillah oluyor. Yani Allah'ta yolculuk. Burada yine aynayakin durumu devam ediyor. Burada onun hulus sıfatını görüyoruz. Yani gönül temiz, muhabbet, huzur veren, keramet getirici, öğüt verici şeyler olarak görüyoruz. Kişi olarak görüyoruz. Kişi burada kendini nurlar içinde görüyorsa eğer dünyasında artık şey diyor ki sen nefs-i marziyeye geçebilirsin. Yani Allah senden razı olsun, razı olunan nefs seviyesine geçebilirsin. Burada da zikir kelimesi haydan kayyuma geçiyor. Kayyum yani her şeyi hükmeden, her şeyi yöneten şeklinde e, özetleyebiliriz. Rengi beyaza dönüyor. Tabi bu seviyeye geldiği zaman... Kişinin ruh hali hayrete dönüyor. Yani kendini kaybetti ve bulduğu dünyada bir hayret görülmüş durumda. Karşısında çıkan şeylerle ilgili. E i̇şte burada hak gel yakin sürecine geçiyor kişi. Yani artık deneyimlemişti ama şimdi artık Allah'la bir oldu ya da Allah'a e, kendini Allah'ta kaybetti ve hak sürecine geçmiş olduk. İşte bazı şeyler kitaplarda görebileceğiniz Allah Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak ifadesi buradaki bu seviyedeki bir eee kişinin sıfatı olarak değerlendiriliyor. İşte daha önce gönül gönlü gönl temizli, keramet getiriciydi, kanaat yerdi vesaireydi. Şimdi burada artık Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir kişi seviyesine gelmiş oldu. İşte kişi burada rüyasında Allah'la konuştuğunu bir şekilde görüyorsa bu seviyede geçmiş ve en üst seviyeye gelmiş demektir diye değerlendiriliyor. Bu da nefsi kamile ya da kamil, olgun, nefis seviyesi. Bunu da Şems suresinde gene görüyoruz. Bu sefer 9. ayette. Daha önce mülhime 8. ayetteydi. 9. ayette de şöyle geliyor benliği temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur. Bu ayeti dikkate alarak da nefsi kamile ya da kamil artık olgunluğa erişmiş nefs olarak yorumluyorlar. Burada tabi e, zikir kelimesi kahhara dönüyor. Kahhar, helak edici demek. O da şundan dolayı artık bu seviye la tayin seviyesi. Hani o grafiği hatırlarsanız Hiçbir şeyin daha adını koyamadığımız bir seviye. Yani Allah'ı biz orada ne şekilde tanımlayacağımızı bile bilemiyoruz. Hatta onun için ona hu diyoruz. O diye hitap ediyoruz. Dolayısıyla da o seviyeye gelmiş bir nefs şöyle değerlendiriyor kişi. Yani her şey yok oldu. Önce ben yok oldum. Benden sonra her şey de yok oldu. Geriye bir tek o ok kaldı. Yani bu kadar kahredici, bu kadar kahhar bir Allah'la karşı karşıyayım şeklinde. Onun için de kahhar kelimesi burada zikrediliyor. İşte burada rüyalar artık renksiz, herhangi bir renk yok burada. Ve kişi burada gerçekten e, vahdet-i vücudu idrak ediyor. Yani kesrette vahdet, çoklukta birlik, birlikte çokluk, vahdette kesret olgusunu idrak ediyor. Ve bunun yolculuğuna da burada Seyri Billah deniyor. Yani Allah ile yolculuk. Altıncı seviyeye geldikten sonra aslında kişi bir açıdan da baktığımızda hem o seviyede artık olmuş oluyor, 6. seviyelerde, hem de cisim dünyasına geri dönüyor. Cisim dünyasına geri dönerek kendisini artık örnek bir kişi olarak, özellikle 7. seviyeden sonra örnek bir kişi olarak görüyoruz. Hatta 7. seviye ile ilgili farklı böyle sıfatlar da geliştirilmiş durumda. Onları da buraya not ettim. Mesela deniyor ki, bir insan insanın kâbil olduğu zaman irşadı, irşad kutbu olur. yani kişilerin keşfetmesini sağlayabilecek bir kişi şey haline gelir. Öyle ki, diyelim ki sizin bu seviyeye gelmiş ilşat kutlu diyebileceğimiz bir şeyiniz var. O şey Amerika'da yaşıyor olsa, o size, siz onun müridi olsanız burada, o size Amerika'da şey gönderebilir içinize. E, vermesi gereken mesajı gönderebilir. Yapmanız gereken şeyleri gönderebilir. Onun için e-maili falan, falan kullanmaz. <gülüyor> bu da işte irşat kutbu deniyor. Yani artık uzaklık irşat kutbu olan bir kişi için e, mekan e, bir şey olmaktan, engel olmaktan çıkıyor. Bir başkası Gavsü Azam deniyor. Gavsü Azam, belki bunu duymuşsunuzdur. Büyük yönetici gibi bir yardımcı gibi bir anlamı var. Mesela e, bu kişiler Kutbel-Aktab denen, kutuplar kutbu denen kişilerin en büyük yardımcısı gibi söyleniyor. Mesela Abdülkalet Geylaniye'ye, Gavs-ı Azam zamanında dendiği söyleniyor. Kutbel-Aktab da kutuplar kutbu da, yani bunların en üstündeki kişi. Kutup dediğimiz hani kutup yıldızı gibi sürekli ondan feyz aldığımız bir kişi gibi düşünüyorum. Kutupların da kutbu anlamında. Tabi bu dönemde de kutupların kutbunu kimle örnekleyebiliriz? Barakobo. Yaklaştığında <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> aynı ülkede yaşıyor. Anlatıyorum. Fethullah Beyler. Fethullah Gülen'i mesela Fethullah Gülen'i Kutbel Kutb olarak, Kutbel Aktap olarak değerlendiriyorlar. Kimi değerlendiriyor? Onlar. Kim yani evet. evet. Zaten eğer kişi kendisi onu öyle söylüyorsa, hemen Mürikler. onu böyle 7 falan değil, hani birinci, ikinci seviyeye hemen indirebiliyorsun yani. Ben, <gülüyor> <gülüyor> San, sen gel şöyle bir elbaniye gel Kendine gel. Kendini meth <gülüyor> bir kenara bırak şeklinde. Çok selam Evet aslında şöyle bir şey de söylemekte fayda var. Basiret diye bir kelime biliyoruz. Ben de buraya not aldım bunu. İlginç bir tarımla yine karşılaşmıştım. Aslında basiret bir açıdan baktığımızda kişinin kendi kendine kendisini bilemeyeceğini bilmesi şeklinde tanımlanıyor. Yani ben kendimi bilmek istiyorum. Ama ben bunu kendi kendime bilemeyeceğimi idrak etmişsem basiretli bir kişiyim demektir. Birinin yardımına ihtiyacım varsa, onu hissedebiliyorsan basiretliyim demektir. Yok ben kendi kendime bilme konusunda kendi kendime yol alırım diyorsa orada bir basiretsizlik var gibi bir tespit var. Basiretin bağlandı. Basiretin bağlandı gibi bir şey var. Hani buradan şeyi hatırlayalım. Ee, ne deniyordu? Şeygi olmayanın şeyi şeytandır gibi bir şey de var. O da aslında biraz bununla e, ünitili şeklinde değerlendirebiliriz. <gülüyor> Tabi bu nefs konusu daha önce anlattığım bir hikaye vardı. Hatırlarsanız otobüste yolculuk yapan imam hikayesi. 25 kuruşa neredeyse dinimi satıyordum. Ee, ona benzer bir başka hikaye de var. İşte bu eski zamanda geçiyor. Böyle bir e, semtte Büyükçe bir yangın çıkıyor. Bütün evler yanıyor falan. Bir tane genç kız, gece karanlığında kendini dışarı atıyor falan, yangından kurtulmak için. Ama tabii karanlık ortalıkta hiç ışık yok, bir şey yok. Bir şekilde korunacak bir yer arıyor kendisine sokakta. E uzaklardan böyle bir tane bir mum, bir mum ışığı görüyor. Gidiyor bakıyor ki işte bir tane şey, tekke gibi bir yer, orada da bir tane şey var. Ee, işte hoca gibi birisi var bir şey çalışıyor, kitap okuyor falan. Kapıyı çalıyor, işte durumunu anlatıyor. Ya böyle böyle diyor. Ben yangın çıktı diyor. E, kendimi dışarı attım ama şimdi yok karanlıkta evini, sokağını bulamıyorum falan. Hani gece burada sabaha kadar kalabilir miyim? Tabii buyurun falan diyor, işte onu içeri alıyor. İşte ben şurada uyu, e, uyurum diyor. Sen orada uyuyun Ben zaten çalışacağım diyor. Orada uyumaya başlıyor işte kız. Neyse bu çalışmaya devam ediyor falan. Tabii şeytan dürtüyor. Yani orada bir tane şimdi savunması bir kadın var, evet. şeklinde. Ee, bu fikirler, düşünceler aklına gelince parmağını ateşe tutuyor. Ve parmağı yanıyor. Parmağı yanınca da kendi kendine şu telkinde bulunuyor. Diyor ki, ya sen daha küçük bir, bir mum ışığından parmağının yanmasını şey yapamıyorsun engelleyemiyorsun. Böyle bir kötülük yaparsan cehennemdeki ateşten nasıl kendini koyacaksın? Neyse bu bu şekilde sabah ediyor. Sabahleyin neyse kız uyanıyor, teşekkür ediyor, gidiyor, ailesini buluyor falan, ailesi de kızını arıyor falan, bulamıyor telaş, neyse kızı buluyorlar, kızı anlatıyor, böyle böyle birisi beni böyle şey yaptı falan, ee, konuk etti, hemen babası geliyor, ee, hali bak, diğerinde bir, bir adammış, çok teşekkür ediyor falan, fakat bakıyor böyle elleri salgılı, ya yani, ne oldu anlat <gülüyor> falan diyor. <gülüyor> durumu anlatıyor yani böyle böyle ben diyor köyümden şeyimden gelmişim 20 senedir diyor e, şey yapıyorum ve kendimi hani nefsimi e, köreltmeye çalışıyorum ve bu konuda ilerlediğimi hissediyordum şimdiye kadar ama hani böyle başıma bir şey geldi Allah beni sınadı ben de diyor ancak bu şekilde e, kendimi idrak ettirmeye çalıştım adam diyor bundan çok hoşnut oluyor falan ya yani sen çok şey bir adamsın falanca gel diyor işte benim evimde yaşa ben seni evlatlık edineyim Kızımla evlendi evlendireyim, senle kızımı vereyim, senle evlendireyim falan. İşte bu şekilde e, hikaye bitiyor. Burada Nes'le ilgili güzel bir e, söz aklımıza e, benim aklıma geldi. Deniyor ki Nes mesela durgun bir su gibidir. Ona hiç dokunmazsa onun böyle saf, temiz olduğunu düşünürsün. Ama şöyle biraz Çok e, şey yaptığın zaman suyu, onun içindeki evet. böyle dibe çökmüş şeyler, evet. ayarlar ortaya çıkar falan. Ee, dolayısıyla da hani hiçbir zaman aslında nefste ben şu şöyle bir mertebeye geldim, hani artık bunlardan arındım diye düşünmemek gerekir. İşte ilk baştaki cümleye onun için hatırlamamız lazım. Nefis dediğimiz şey aslında her an yeniden yeniden yeniden yenilenen bir şey. Onun için hani ben dün nefsimi kör atmıştım ya da dün nefsime hakim olmuştum. O dünün nefsiyle ilgili bir şey. Bugünün nefsi seni hala tuzağa düşürebilir. Onun için hani burada kaçıncı seviyelere gelmiş olursan o, hepimizin her an birinci seviyeye düşme potansiyeli her zaman var. Yani birinci seviyeye çıksan da. Var, evet. evet hatta mesela e, Tırmızı diye bir Sufi var, diyor ki bedeniniz mezana girmeden nefsinizin şerrinden emin olmayın. Evet. Yani hangi seviyeye gelmiş olursan o. <Gülüyor> Mevlana'nın da ilginç bir lafı var, o da ilgimi çekti. Nefs diyor üç köşeli bir dikendir. Nereye koysan hep e, batar. Hmm. Yani üç köşeli dikenden kastı böyle bir prizma şekli ya da piramit şekli düşünün. Hangi şekilde yere atarsanız at yukarıya doğru hep bir sivri ucun kalacaktır. Dolayısıyla yani sen kendini bu konularda ne kadar şey yaparsan yap, eğitirsen eğit, mutlaka bir sıkıntı olabilir şeklinde e, bir tespit var. Burada mesela şöyle şeyler de var, mesela deniyor ki kişinin daha, hani umut muayene dedik ya, dördüncü seviye. O seviyeye gelmesi 20 yıl kadar bile sürebilir. Yani 4 sene, 7 sene, 10 sene, 20 sene sürebilir kişinin ve şeyhinin e, derecesinin durumuna göre diye test ediliyor. Yani biz bunları böyle bir saat içinde hızlı hızlı anlattık ama hani burada anlatılan şeyler gerçekten hani kolay şeyler değil bir de bunu 24 saat yaşadığınızı düşünerek yani, yani akşamları bir saat saat kitap okuyarak ya da şeyle muhabbet ederek falan değil. Hani 24 saat böyle bir hayat yaşıyorsunuz ve bunun en erken 4 senede bilimki ya da işte her sene bir seviye anca geçebiliyorsunuz ya da belki o 4 5 senede anca bir seviye geçebiliyorsunuz diye bir tespit var. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu yeni seviyede kul tanrıyla özdeşleşiyor. Belki konuşma var. Resimlendirme var mı? Tanrı nasıl resmedecek? resimlendirmek günah değil midir? Bir de hep Tanrı ile kulu konuştuk. Kulun kula bakışı nasıl? 7. seviyedeki kulun kula bakışı. Evet. Kulun kula bakışı şöyle. Aslında o kişi Aslında çevresine ışık saçan bir kişi olarak görülüyor. Yani o kişinin de mesela beşeri hayatta hala harcadığı zamanı var. Örneğin diyelim, parası pulu varsa parasını pulunu hep iyiliklere harcıyor ya da zamanının her olası anını ibadetle ve zikirle geçiriyor. E, marifet dediğimiz şey aslında kişinin o seviyeye çıktıktan sonra daha 5. seviyeye çıktıktan sonra 5. 6. seviyeden sonra tekrar geriye gelip bu sefer çevresini namzet bir örnek kişi olarak e, yaşaması. Onun için Allah'tan yolculuk seviyesi var. 6. seviye diyor. Allah'tan eee yolculuk Yani Allah'a gittim, oradan geri geldim, buradayım ve bu deneyimlerimi paylaşıyorum anlamında. Mesela Hz. Peygamber'e bakınca da aynı şeyi görüyoruz. Yani miracı çıkıyor, miracı çıktığında hani o da Allah'la hatta sözüz belli bir seviyeden sonra melek diyor ki ben burada ileriye gidemem, sen gidebilirsin. Ondan sonra ama geri geliyor. Ve geri geldiğinde de hani hem beşeri hayatta da ilgileniyor. Hem insanların işte kendisini geliştirme konusunda da vakit harcıyor. Onun için işte bu kutuplar kutbu olmak ya da irşat kutbu olmak vesaire artık yani altıncı 7 seviyelere gelmiş kişiler zaten başlangıçtan itibaren şöyle düşünmek lazım ki vahdeli vücut açısından da baktığınızda kişi sonuçta şunu idrak ediyor ki kendisi diye bir şey yok. Yani fena dediğim şey yok. Yani sen yoksun. Yani yolculuk ben varımla başlıyor. Ve geldiği noktada sen yoksun. Hiçbir şey yok. Sadece o var. Oraya gelin. Ve bütün bu aslında süreç e, o seviyeye gelen bir kişi için çevresine de olabildiğince bu e, mesajları verebilmekle geçiyor. Mesela i̇bn Arabi'ye de baktığınızda İbn-i Arabi de hayatının büyük bir kısmını yolculuk yaparak geçiriyor. Ama bu yolculukta sürekli olarak bir şeyler öğrenmek ve bir şeyler öğretmek var. Eee işte Mevlevi haftasındayız, Mevlana haftasındayız. Hani şeylerde dönerken biliyorsunuz elinin biri yukarıda biri aşağı çekmedir. Yani yukarıdan aldığını aşağı vermek şeklinde. Yani o da aslında 5 6 7. seviyelerdeki kişilerin artık o seviyelere gelmiş kişilerin bir göstergesi olarak da düşünebiliriz. Bu bir tane İstanbul'da zamanında yaşamış bir eee meledili dedesi. Bu 7 eee şeyi, nefs mertebesini bir semaat örneğini 7 aşamasıyla irtibatlandırmış. İlk seviyeye mesnevi okumak ile irtibatlandırmış. E, ayin önce bir mesnevi okumakla başlıyor. İşte ondan sonra eee naat Mevlana deniyor, işte Mevlana'yı e, övücü bir şiir, onu zikretmek, onu okumak, bu ikinci seviye, levhane seviyesini gösteriyor. Ondan sonra Ney Taksim'i, bu üçüncü seviye gösteriyor, ondan sonra kulübün vurması var, bir işaret, işte o mutmayine seviyesini, e, dördüncü seviyeyi gösteriyor. Aslında bizim Sema dediğimiz o şey, dönme, bu dört aşamadan sonra başlıyor ve 3 parti halinde yapılıyor. İşte birinci dönüş nefs-i raziyeyi, ikinci dönüş nefs-i marziyeyi, üçüncü dönüşte de nefs-i kâmideyi işaret ediyor. Geçen hafta biz de işte oraya gittiğimizde, ben de ilk defa gördüm hani baştan sona kadar... Ee, İşte geliyorlar böyle, baştaki amceleri öpüşüyorlar ve başlıyorlar dönmeye. Dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Sonra müzik bir yerde susuyor. Hepsi olduğu yerde duruyor. Sonra dairenin çeperlerine gidiyorlar. Veya yan yana geliyorlar. Ondan sonra tekrar i̇şte e, geliyorlar. Yine bir e, şey alıp, e, birbirlerini öperek. Yeniden başlıyorlar, ikinci tur. Yine aynı şekilde, müzik bitince aynı ve Üçüncü de... Yani bu üç dönüş... Aslında nefsin en üst üç seviyesini gösteriyor. Artık Tanrı'nın sıfatları, isimleri, fiilleri vesaire o seviyeleri gösteriyor. Ondan önceki mesnevi okumaktan şeye kadarki bölümse, kulüme kadarki bölümse, eee ilk 4 seviyeyi gösteriyor şeklinde böyle bir irtibatlandırma da yapılmış. E, şeyde de, mesnevi'de de nefsle ilgili, özellikle de nefs-i emmare ile ilgili e, hikayeler var. Ee, mesela Aslan ile Tavşan hikayesi. İşte aslan olur, ormandaki bütün canları yiyor yiyor, yiyor falan. Bu bizim işte i emmariye'nin bir göstergesi, sürekli her şeyi isteyen nevs. En sonunda tavşan bir yol buluyor, diyor ki ya diyor, bir tane başka bir aslan var diyor, o sana meydan okuyor falan, nerede göster falan diyor. Bir kuyunun başına götürüyor bunu, bak içeride diyor. Aslanın içeriye bakıyor, kendi şeyini görüyor. Onu başka bir aslan ona bir aldık diyoruz öldürmek için. Önce tavşanı kuyuya hapsetmiş oluyor. İşte kişinin nefsi nefsini kör atması ya da kontrol altına alması ile ilgili bir hikaye. E, bir başka hikaye, dolmuş ejderha hikayesi. Gene Mestebi'de geçiyor. Bu da hani demin söyledik, nefs her an uyanabilir. E, hani kendimizi o kadar da şey yapmayalım. E, işte bir tane yılan... E, terbiyecisi ya da yılan oynatıcısı daha da öyle donmuş vaziyette bir şey buluyor, hiç hareketsiz. Bir ejderha buluyor. Bunu ölmüş sanıyor. Alıyor, şehre getiriyor. Şehirde işte sıcaktan kan falan e, eğer ejderha ölmemiş, uyanıyor. Kalkıyor ve şeyi yiyor. Yılan terbiyecisini yiyor. İşte bu da ejderha, donmuş ejderha bir şekilde diyelim ki sen kontrol altına aldığını düşündüğün nefs Ama eğer uygun şartları bulursa, tekrar uyanabilir ve başına bela olabilir şeklinde yorum yapılıyor. Tabi yani bu aralar muhteşem yüzlü söylediyoruz. Kanuni de bununla ilgili bir beyt yazmış. Nefs hazzen ey muhibbiye vermegil hayvan sıfat, zapt nefset, arif ol, alemde insanlık budur. Yani muhipi biliyorsunuz şeyin mahlası, kanuninin mahlası ki, ''Ey mohit mohitbi, nefsinin her türlü isteğini hayvan gibi karşılama, nefsine zapt et, nefsine hakim ol, arif ol, alemde insanlık budur.'' diye bir beyti de var.